Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 80 gün kaldı. Nihayet Fransa'da mavi yüzgeçli orkinos avcılığının yasaklanmasını isteyen ülkeler arasına katıldı. Yasaklanma kararı Mart ayında gerçekleştirecek olan CITES toplantısında alınabilir. Fransa dışında Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya'da mavi yüzgeçli orkinos avcılığının bir an önce durdurulmasını talep ediyor. Bunlar mavi yüzgeçli orkinos için çok iyi haberler. Ne yazık ki bu yasak tüm ülkeler için bağlayıcı olmayabilir. Her ülke anlaşmaya çekince koyarak yasağın kendisine uygulanmasını reddedebilir. Zaten Japonya'nın da çekince koyması bekleniyor. Japonya dünyanın en çok mavi yüzgeçli Orkinos yenilen ülkesi. Üretimin %80'i Japonya'da yeniyor. En kötü senaryo ise Japonya'dan Orkinos avcılarının Akdeniz'e gelerek Açık Deniz'de avcılığa devam etmesi. Enerji haberlerine gelince Obama yeşil enerji planlarını yavaş yavaş açıklamaya başladı. Ancak ne yazık ki beklediğimiz kadar yeşil bir plan sunmadı. Obama, Amerika Birleşik Devletleri'ne petrol ve doğalgaza olan bağımlılığından kurtarmaya çalışacak. Ancak bunu nükleer santraller ve yakıtlarla yapacağını açıkladı. Maalesef bunlar çok hatalı seçimler olur. Çünkü dünyaya zarar veren enerji biçimleri arasında. Obama gerçekten bu hataya düşecek mi? Bunu yakın zamanda göreceğiz. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin de pahalı olduğu... G7 iklim değişikliğiyle mücadele edeceğini göstermek için bu haftaki toplantısını Kanada'nın Iqaluit şehrinde gerçekleştirecek. Bu şehir 10 yıl öncesine kadar yoktu. Şu anda da yalnızca 7000 kişinin yaşadığı bir yer. Bu yeri yaşanabilir kılan ise iklim değişikliği. İklim değişikliği nedeniyle eriyen buzullar Kuzey Kutbu'na çok yakın olan bu yerde yaşanabilir bir alan yarattı. Peki gerçekten iklim değişikliğiyle mücadele edecek mi bu ülkeler? Yoksa yalnızca göstermelik olarak mı bunu toplantıyı yapıyorlar? Bunu şimdiden tahmin etmek güç. Bulgar Vyacheslav Stoyanov ise iklim değişikliğine karşı pedala kuvvet mücadele ediyor. Stoyanov bisikletle 10 ay sürecek Akdeniz turuna başladı. Amacı çevre kirliliğine dikkat çekmek. Factory Foundation isimli sivil toplum kuruluşunun kurucusu olan Stoyanov planlanan turunu Ayasofya Müzesi'nin önünden başlattı ve bisikletiyle tüm Akdeniz kıyılarını dolaşacak. Sloganı I think yani düşünüyorum. Günde yaklaşık 80 ila 120 kilometre yol gidecek olan aktivist bisikletçi 23.000 kilometrelik yolu tekrar Ayasofya Müzesi'nin önünde sona erdirecek. Bakalım artık kendisine geri bekliyoruz. Stoyanov geçen yıl da aynı amaçla 6.000 kilometrelik Karadeniz turu yapmıştı. Bu tip bireysel eylemler bazen kitlesel eylemlerden bile daha etkili olabiliyor. Stoyanov'a bu e, gezisinde başarılar diliyoruz. Konya İl Çevre ve Orman Müdürü Nuri Kunt hafta başında 2 Şubat Dünya Su Kalanlar Günü nedeniyle bir konferans düzenledi. Kunt, 1000 metreküpün altında olan ülkelerin su fakiri olarak kabul edildiğini belirtti. Dünya ölçeğinde kişi başına 5000 metreküp ve üzerinde su düşen ülkeler su zengini olarak adlandırılıyor. Türkiye'de ise bu miktar 1600 metreküp civarında yani ne, neredeyse biz de su fakiri olacağız. 1000 metreküpün altında suya sahip olanlar ise su fakiri ülke sayılıyorlar. Nüfus rakamları 2023 yılında Türkiye'nin 1000 metreküpün altına düşeceğini maalesef gösteriyor. Kunt bu nedenle içme, sulama ve endüstride suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğine dikkat çekti. En önemlisi ise sulama. Niye derseniz suların %70'inden daha fazlası tarımsal alanlarda sulama için kullanılıyor. Son araştırmalardan elde edilen rakamlarsa rüzgar enerjisinin 2009'da hızla yükseldiğini kanıtlıyor. 2009'da tüm dünyada 37.500 megavatlık rüzgar türbini kuruldu. Bu enerji miktarı 23 adet nükleer reaktörün üretebileceği enerji miktarına eşdeğer. Bir yılda kurulu rüzgar enerjisi %31 arttı. Dünyanın en büyük iki rüzgar enerjisi şirketinden biri olan Civek'e göre rüzgar santralleri 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ayrıca kurulu rüzgar enerjisi kirli enerjilerin bir yılda atmosfere salacağı 204 milyon ton Karbon dioksit salınmasına engel oluyor. Çin sera gazı salımında başı çeken ülkelerden olmasına rağmen tüm dünyada kurulu rüzgar enerjisinin 3'te 1'ine sahip. 2020'de ise 150 bin megawatt kurulu rüzgar enerjisine sahip olmak istiyor ve bu konuda hızla çalışıyor. Avrupa'da rüzgar enerjisi sektörü 2009'da %23 oranında büyüdü. Yani ekonomik krizin olduğu bir dönemde bu kadar hızla yükselen ben başka bir sektör bilmiyorum. Peki Avrupa'nın en çok rüzgar alan ikincisi ülkesi olan Türkiye, tekrar ediyorum. Peki Avrupa'nın en çok rüzgar alan ikinci ülkesi olan Türkiye ne yapacak? Rüzgar ve güneşten elde edebileceği enerjiyi değerlendirecek mi yoksa nükleer yalana mı kapılacak? Siz de Türkiye nükleeri değil, yenilenebilir enerjileri tercih etmeni diyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin, nükleere hayır deyin. Kernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 80 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi